Merhaba, İstanbul Greenpeace Gençlik Ekibi dün Beyoğlu Tünel Meydanı'nda sokak sambası yaptı. 10 kişiden oluşan dans grubu 20-22 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesi hükümeti konferansta somut kararlar almaya çağırdı. Greenpeace Gençlik Ekibi adına konuşan Elif Cansu Akoguz ve İpek Peker, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük rüzgar ve güneş potansiyeline sahip ülke olduğunu ancak potansiyelinin çok azını kullandığını kaydederek, biz gençler olarak geleceğimizin kirli enerjilerle karartılmasını istemiyoruz dedi. 1990'ların sonundan beri rüzgar ve güneş teknolojisinin diğer bütün enerji santrali teknolojilerinden daha hızlı bir biçimde büyüdüğünü belirten Greenpeace gençleri, bunun için Rio Artı 20 konferansına Türkiye'den katılacak olan delegasyonun, Türkiye'nin 2020 yılına kadar %20 oranında yenilenebilir enerjiye geçiş yapma konusunda bir taahhütte bulunmasını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu mümkün, hükümet Rio'ya samba yapmak için gitmediğini göstermeliydi dediler. Türkiye'de Res Anatolia adı ile faaliyet gösteren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Proje Geliştiricisinin Fransa ayağı önemli bir çalışmanın içinde. Şirketin yer aldığı konsorsiyumun Fransa'da 500 megawattlık bir rüzgar enerjisi santrali kurması söz konusu. Fransa 2020'de deniz üstü rüzgar enerjisi alanında 6000 megawattlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor ve 500 megawattlık proje bunun ilk etabını oluşturuyor. Saint-Briot bölgesinde geliştirecek projenin 80 kilometrelik bir alana yayılması ve 5 megawatt kurulu güce sahip 100 rüzgar türbününden oluşması planlanıyor. Projenin aynı zamanda türbin üretiminde 2000 kişilik istihdam yaratması da bekleniyor. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'ne göre 2010 yılı sonunda... Kurulu deniz üstü rüzgar gücü 3 gigawatt iken bu rakam 2020 yılında 40 gigawata ulaşabilecek. Hali hazırda İngiltere'nin bu alanda 47 gigawattlık, Almanya'nın ise 31 gigawattlık projesi bulunmakta. Avrupa Birliği'ne üretimde ekonomik krize bağlı düşüş ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için yürütülen politikalara rağmen sera gazı salımları 2010 yılı boyunca arttı. Karbon salımlarını 2020'ye kadar azaltmayı planlayan Avrupa'nın Salımlarında %2 nokta artış görüldü. Verileri toplayan Avrupa Çevre Ajansı, artışın bazı bölgelerdeki ekonomik iyileşme sinyallerine ve kış aylarının da soğuk geçmesine bağlı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin çevre birimi, eğer yenilenebilir enerji üretiminde ciddi artış söz konusu olmasaydı, bu artışın daha da büyük olabileceğini açıkladı. Salımlardaki artışa rağmen Avrupa Birliği'nin 1997 tarihli Kyoto protokolü çerçevesinde hedeflerini yakalaması bekleniyor. Öte yandan 2009'daki Kopenhag İklim Zirvesi'nde kabul edilen salımların 2020'de 1990 seviyelerine oranla %20 azaltılması hedefinin yakalanması da olası görülüyor. Ekonomiyle karbon salımlarının bu kadar başa baş gitmesi hala karbon salımlarıyla ekonominin ayrışmadığını gösteriyor. Kaz Dağları'nın altın madenleriyle delik deşik edilmesine istenmesine karşı yöre halkı hafta sonunda büyük bir mitinge hazırlanıyor. 3 Haziran Pazar günü Çan ilçesine bağlı Etirlik Köyü'nde yapılacak mitingde Kaz Dağları'nın Çanakkale ve Balıkesir başta ülkenin her yerinden katılımlar bekleniyor. Köylerde mitinge katılım için komiteler örgütleniyor. Ege Çepi'nde İzmir'den mitinge katılacağı belirtiliyor. 2-3 Haziran tarihleri arasında Kaz Dağları ve Madra Dağı Belediyeler Birliği de Güre'de Kaz Dağları ve Madencilik konulu bir çalıştay düzenliyor. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel'in HES'leri ülkenin baş belası olarak değerlendirdi. Çaykara'da yüzlerce askerin koruması altında başlatılan HES inşaatı çalışmalarına karşı mücadele veren Solaklı Vadisi halkına destek veren Tüzel, bölgede kurulmak istenen HES'in Kuruçan ve Köknar halkının karşı çıkmasına rağmen yapıldığını kaydetti. Tüzel, valilik ve ilgili bakanlık müdahilet firmanın çıkarlarını koruyan, köylülere karşı duran bir pozisyonda bu tutumun üzerine gideceğiz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geri dönüşümünün artırılması amacıyla evlerdeki çöpler için ikili toplama sistemini hayata geçirecek. Sistemin başlamasıyla evlere sarı ve <gülüyor> mavi torbalar dağıtılacak. Sarı torbaya konulan organik atıklar çöp depolama sahalarına götürülürken mavi torbaya konulacak karton, cam, plastik gibi atıklar da geri dönüşüme gidecek. Uygulama İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerden başlayarak Türkiye'nin geneline yaygınlaştırılacak. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün tek balık türü inci kefalinin her yıl Mayıs ile Temmuz ayları arasında akarsulara başlattığı göç devam ediyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devam ettirilebilmesi amacıyla her yıl bu mevsimde tatlı sulara göç ettiğini belirtti. Profesör Doktor Sarı 8-10 Haziran'da İnci Kefari Göçü Festivali'nin yapılacağını belirtti. Bu muhteşem doğa harikası olay umuyoruz ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da tanınır. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.